Ekoloji Politik İnsanın ve yeryüzünün ahvali Hazırlıyam ve sunan Erol Malçok Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekoloji politik programında daha yine birlikteyiz. E, sosyal ekoloji bağlamında devam ettirdiğimiz programlardan e, birisinde daha e, birlikteyiz. Bunda Konuğumuz Queen's Üniversitesi'nden, Kanada Queen's Üniversitesi'nden Canan Şahin olacak. Mülteci sorununu konuşacağız. Gerek Türkiye gerek uluslararası bağlamda. Hoş geldin Canan. Hoş bulduk. Çok teşekkürler programa davet ettiğin için beni Erol. Rica ederim. İstersen süremiz sınırlı olduğu için hemen başlayalım. Ben ilk olarak sana şeyi sormak isterim ama şöyle kısaca seni tanıtayım istersen. Sevgili dinleyiciler, Canan Şahin, Kanada Queens Üniversitesi'nde siyaset bilimi doktor öğrencisi. Çalışma alanı mülteci emeğinin ıksallaştırılması. Bu dönemde zorunlu göç üzerine ders veriyor üniversitede. Şimdi istersen Canan ilk sorumu sorayım. Artan iklim krizi... Göç hareketlerini nasıl etkiliyor? Türkiye bunun neresinde ee, henüz çok fark etmiş değil sanki Türkiye'de insanlar bunu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sen hem Türkiye'den Kanada'da uluslararası alanlarda da çalışmalar yapıyorsun. Bunun için Türkiye ile birlikte uluslararası mülteci sorununu konuşmak ve götürmek daha iyi olacak diye düşünüyorum ben. Evet e, haklısın zaten böylesi bir meseleyi e, sadece hani ulusal çapta e, çözülebilecek bir mesele olarak görmenin kendisi son derece yanlış olur. E, i̇klim krizinin geldiği nokta... E, Artık hani son IPCC raporuyla da bence belgelendiği üzere artık şey reddedilemez hale geldi. Aslına bakarsanız hani bir grup böyle aşırı sağcı, komplocu iklim reddi E, ne sahip olanlar dışında herkes meselenin ne kadar yakıcı olduğunu e, bizzat kendi deneyimleriyle yaşamaya başladı. Türkiye'de bir, e, uzunca bir süre iklim meselesi hep bir birinci dünya ülkesi e, meselesi çözül, çözümü açısından, şey felaketler açısından da, ya da iklim değişikliğinin sonuçları açısından da sanki Türkiye dışında daha çok deneyimlenen bir şey gibi e, görüldü. Hani Güney Asya'daki selleri falan izliyorduk işte ya da pasifler hani bir sürü şey görebiliyorduk kuzey buzulların eridiğini görüyorduk ama sanki Türkiye bu yakıcı hani meselenin sonuçlarından muaf bir ülkeymiş gibi bir algı da vardı. Her ne kadar kuraklık yine hani bir dizi e, değişen aslında e, iklim e, şeylerinin, biçimlerinin e, iklim aktivistleri çevreciler ve birçok duyarlı aktivist tarafından gündem yapılmasına rağmen. E, son yaşadığımız yaz aslında hem orman yangınları ve bunun şeyin çapı hem e, seller ve bu, burada yaşadığımız insan kaybı aynı zamanda değil mi? Yani 82 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor. E, bu meselenin çok mühim bir mesele olduğunu bir kere ortaya koydu. Hani konu e, şeyle e, ya birileri sabotaj hani e, la bunu ya, yaratmıştırın ötesinde ya ortada gerçekten bir iklim felaketi var. E, bu tartışılmaya e, başlandı. E, ve bu bize şunu da tabii ki gösteriyor. Bu tek, bir tek Türkiye'de değil dünyanın bir dizi yerinde yaşanıyor. Gelişmekte ve az gelişmiş olan ülkelerde tabii ki gelişmemiş ülkelerde daha yakıcı bir biçimde özellikle deniz seviyesinden birkaç metre yüksekte olan hani konumu itibariyle de e, bunu açık olan ülkelerde daha çok yaşanıyor ve birçok insan iklim nedeniyle yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalıyor. Bu rakamın 2050 yılında 250 milyon ile 1 milyar arasında da değişeceği söyleniyor. Yani bu e, e, Birleşmiş Millet tahmini açıkçası ee, ama şunu söyleyerek bitireyim soruya cevabı hani bu yakıcı bir konu mültecilikle göçmenlikle ilişkili bir konu ama ciddi bir Kavramsal tartışma da sürmekte. Neden? Çünkü 1951 Ceneva e, Konvansiyonunda tarif edilen mülteci tanımı beş nedenle mültecileri e, tanımlıyor ve bunun içinde iklim yok. Hani bunun içinde şey var, e, kimlik var, e, e, cinsel, dinsel, ırksal e, grubuna aidiyetten dolayı yaşanılan baskılar var, siyasi baskılar var ama iklim yok. Dolayısıyla iklim mültecili uluslararası hukukun tanıdığı bir kavram değil henüz ve bu, bu önemli şeylerden bir tanesi. Türkiye Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu da e, aynı şekilde böyle özel bir tanıma sahip değil. Dolayısıyla biz iklim göçmenlerini görüyoruz, bunun olduğunu biliyoruz ama e, uluslararası bir koruma, statüsü, koruma çerçe çerçevesinde e, de aslında bu meseleyi henüz ele alabilmiş değiliz dünya genelinde. Çok uzun bir cevap olduysa kusuruma bakma. Bir sonrakilerde daha dikkatli olurum. <gülüyor> Vaktimiz var biraz daha. Şöyle aslında iklim krizini daha insanlar yeni yeni tanımlamaya ya da kendileri direkt etkilenmeye başladıklarında sanki daha çok anlamaya başladılar. Çünkü sanki iklim aktivistlerinin sorunuymuş gibiydi iklim krizi şu ana kadar. Ve herkesin evi yanmaya başladığında daha çok hissetmeye başladılar. Hatta son dönemde yapılan e, anketlerde iklim krizini fark eden insanların sayısı e, bu Türkiye'de yapılan bir anketten bahsediyorum. Yüzde yetmişlere kadar e, çıktığı söyleniyor. Genelde hani bunun farkındalığı yok gibi düşünülüyor ama e, sorun sanki harekete geçmeyle ilgili e, yani iklim krizinde aslında herkes bir şekilde farkına varmaya başladı ve Türkiye'de özellikle özellikle de doğuda güneydoğudaki büyük kuraklık daha sonra hem iç göç hem dış göç olacağı aşikar senin de söylediğin gibi. Ben sana bir de şeyi sormak istiyorum. Mülteci sorunu sanki daha çok hem Avrupa'da hem de ABD'de yerinde tutma. işte Mültecileri bulunduğu ülke ya da sınır ülkelerde tutma şeklinde gayri insani bir şekilde geliştiriliyor. Hatta bunda işte Türkiye, Libya, Türkiye, Fas, Tunus, Ürdün gibi ülkelere işte biz size para verelim, bunları kendi ülkelerinizde tutun, Avrupa'ya göndermeyin gibi yaklaşımlar var. Sen ne diyorsun bu konuda? Hani bunda aslında Birleşmiş Milletler'in çok net bir şekilde devreye girmesi gerekmez mi? O da çok suskun gibi bu dönemde. Yani çok haklısın tabii ki. Bu Türkiye'de şimdi sadece Sur Suriyeli mültecilerin sayısının İşte üç milyon yedi bin hani civarında olduğu söyleniyor. 4 milyon diyelim. Kim kimi siyasiler artık meseleye gönderme yaparken 5 milyon aslında rakamını telaffuz ediyorlar. Ve bu konsantrasyonun sebebinden bir sebeplerinden bir tanesi aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle yapmış olduğu 2016 yılındaki anlaşma aslında Türkiye Avrupa Birliği'ne bir nevi sınır güvenliği şeyi sözü vererek mültecileri Avrupa Birliği'nden ve Birleşmiş Milletler'den aldığı yardımlarla e, Türkiye'de tutma e, sözü verdi. E, ve bu göç e, protokolü yani Türkiye'nin parçası olduğu bu göç anlaşması e, sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. hani bu, Tam da söylediğim gibi sınır ülkelerde ya da göçün çok yoğun olduğu Suriye'ye komşu ülkelerde benzer politikalar hayata geçirdi e, aslına bakarsanız av, bakarsan Avrupa Birliği. E, bir şey de söyle Demek mümkün bugün hani sadece Avrupa değil Kuzey Amerikanın da hani benzer politikaları var sınır ülkelerinde göçü tutmak gibi çünkü mültecilik her ne kadar geçici bir hani statü olarak görülse de gidilen yerde bizi tehdit altında tutan nasıl bir faktör varsa o faktörün aslında ortadan kalkacağı varsayılarak hani bir geri dönüş olacağı bir dönüş olacağı fikri hakim oysa ki biliyoruz ki aslında bu pratikte çok da böyle olmuyor çünkü insanlar gittikleri yerde bir hayat kurmaya başlıyorlar bugün Suriyelili çocukların hani 0-18 yaş arası gruptaki çocukların %60'ı okullaşmış durumda şeyin liseye gidince bu %32'ye falan düşüyor ama hani artık gittiğiniz yerde iştihdama bir düzeyde katılıyorsanız okul okula gidiyorsanız vesaire e, oranın bir parçası oluyorsunuz ve aslında gelişmiş ülkeler Bu meseleyi dışsallaştırarak hani aslında sınır ülkelere ya ve ya da ilk göçü alan geçiş transit ülkelerde tutmaya çalışarak hem kendi iç siyasetlerindeki bir takım olası sürprizleri engellemeye çalışıyorlar hem de aslında şeyi işin hani güvenlik vesaire boyutunu bir tür taşer bu da bir tür göçmensi yönetimindeki taşer diyelim. Yani bir alt yüklenici yaratıyorlar meselenin maliyetini e, karşılayabilecek e, bu, bu tabii ki e, çok problematize edilen bir yani sorun sallaştırılan bir bakış açısı e, dayanışma hareketleri her yerde bunu sorun Bu şunu da söylemeden geçemeyeceğim Erol. Tabii bu argüman çok önemli e, çünkü e, özellikle de Ekonomik açıdan daha gelişmiş ve ekonomik gelişkinliği e, tarihsel olarak hani sömürgeciliği, kaynak hani transferi gibi birçok nedenle de aslında pekişmiş e, ülkelerin hani e, ekonomik eşitsizliği ve onunla beraber gelen karar mekanizmalarındaki eşitsizliği de kullanarak e, bu yükün büyük bir bölümünü aslında e, gelişmekte olan ülkelerin sırtına yük yükmesi. Bir eşitsizlik. Fakat biz burada herhalde buna muhalefet ederken e, bu bu kolay muhalefetten kaçmak kaçmamız da gerekiyor. Çünkü neden? Dünyanın her yerinde aslında e, göçmenler ve onun gittiği ülkelerdeki ekonomik ilişkiler üzerine e, ırkçı, dış, dışlayıcı yaklaşımlar var. E, ve dünyadaki ekonomik kriz sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, her yerde var. Dolayısıyla şey demek herhalde Türkiye'deki e, göçmenleri Avrupa Birliği alsın, Biz gö bizim göçmen kaldıracak ekonomik gücümüz yok demenin kendisi de doğru bir argüman değil yeterince. Bizim e, ne olursa olsun, Türkiye'de sınırların açık tutulması, e, göçmenlere, mültecilere e, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yaratılan bir geçici koruma statüsü değil, e, bayağı konvansiyonun gerektirdiği Türkiye'nin coğrafi sınırlamasını kaldırarak mülteci statüsü vermesini ve onların tam haklarıyla burada olmasını savunmamız gerekiyor. Yani Avrupa Birliği ya da gelişmiş ülkelerin tutumu bizim buradaki göçmenlerle dayanışmamızı engelleyen bir bahane, bir argümanda olmamalarını. Yani onu söylemek istedim. Ama dediğin gibi bir eşitsizlik var ve yine bu da uluslararası mülteci politikalarının nasıl biçimlendiğini tartışırken en sık ortaya konulan meselelerden biri bugün. Ya aslında şey değil mi Canan? Hani Baktığın zaman bu geçici koruma statüsü aynı zamanda bu e, ikircikli politikanın, arada derede olan uluslararası politikanın bir e, tezahürü gibi işte. Türkiye'de mesela bu statü durumuyla isterse Avrupa'ya gönderme tehditinde bulunabiliyor, isterse kendi ülkenize göndeririz işte gibi bu e, yaklaşımda bulunabiliyor. Aslında mültecilik statüsü verilse e, uluslararası Tabii. sözleşmelere uygun, BM'nin e, ilkelerine uygun davranılmış olsa hep beraber tüm ülkeler tarafından sanki bu statüyü, e, mülteci statüsü kazanılma yolunda olunduğu için bu tür kolay yaklaşımlar, onları insan yerine koymayan bir e, argüman gibi, bir enstrüman gibi kullanan, politik enstrüman olarak kullanılmasının da önüne geçilmiş olacak sanki. Ama bu e, bu da sanki bütün ülkelerin şu anda işine geliyor gibi bu konuya evet. insani yaklaşmayan değil mi? Tabii çok doğru. Bugün, bu çok yakın herhalde 6 Eylül ya da 7 Eylül'dü. İçişleri Bakanı yardımcısı bu Afganistan'la ilgili hani meselede Avrupa Birliği ile yapılan Suriyelilerle ilgili le anlaşmanın bir yenisinin tekrar edilmeyeceğini, hani bu, bunun böyle çözülemeyeceğini Mevlüt Çavuşoğlu da benzer şeyler söyledi. Hani bu, bu, bu mesele böyle çözülemez. Bu yük paylaşılmak zorunda hani gibi bir söylemde bulundular. Ee, Lakin tabii ki bu şey değil. Yani Türkiye'de devletin kendisi geçici koruma statüsü ve son derece problemli anlaşmaların tarafı olarak hani büyük bir siyasi sorumluluğun altında şu anda. Bence bu anlamda suçlanması eleştirilmesi gereken bir dizi bir sürü şeyle sahip uygulamaya da sahip. Ama muhalefetin de durumu Türkiye'de o kadar kötü ki hani şey AKP'yi ve o bu sahip olunan bu yapılan anlaşmalardan tutun, göçmenlere dönük mülteci statüsü verilmemesi ve bunun yarattığı hak ihlalleri şeylik, baskıya sömürüye vesaire açıklık gibi meselelerde eleştiri yapamıyor olmamız da ne yazık ki büyük bir problem. Bu da bir başka tür bir yoksunluk yaratıyor. Çünkü Türkiye'de aslında mülteciler ve göçmenlik konusunda bir muhalefet açığı var yani bu çok net. Bence AKP'yi insan hakları ve hani daha soldan eleştirebilecek bir siyasi hareket ya da irade bu meselede inşa edilmiş değil. Türkiye solunun ya da ana akım solunun hani ne yazık ki bu konuda Avrupa hani çok yakın şeyler söylediğini iddia etmem mümkün hatta. Evet sanki buradan bir politik kazanç bekliyor gibi. Avrupa'daki sağcı partiler takip ediliyormuş gibi geliyor bana. Aynen. Halbuki e, hani seküler bir e, anlayışa sahip ya da işte e, layıklık meselesini çok gündemde tutan ana muhalifet partisinin işte Afganistan'dan e, kaçmak zorunda kalan kadınlar ya da oradaki seküler insanlar, e, e, oradaki daha önceki politikacılar işte... Afganistan'da görev almış kişilerin buraya gelmesi ya da işte uluslararası alanda hareket edebilmelerini sağlamak gibi bir yükümlülükleri olması gerekirken bu konuda tamamen kapatan sınırları kapatalım neden alıyoruz gibi evet. çok sıradan bir göçmen politikası var. Bir de işte biz onları ülkelerine göndereceğiz. Bunun aslında... ...ne yapısal bir durumu var... ...bir altyapı yok bu konuda... ...nasıl göndereceksiniz... ...orada savaş evet. var... ...orada açlık mı bitti... E ...ondan sonra orada ötekileştirme mi bitti... ...nasıl göndereceksiniz... Evet. Bu çok popülist söylemler gibi geliyor bana. Çok doğru söylüyorsun. Evet. Yani çok katılıyorum aynen, sana. Aynen. bugün şey söylemiş Kılıçdaroğlu dündü galiba. Hani şey mesele göçmenler değil. Göçmenlere kapıyı açık kapıları açanlar yani göçmenlerin girişine izin verenler. Herhalde şey bilmiyorum bunu şunu fark ederek mi söyledi? Hani işte sınır namustur, hudut namustur gibi İyi Parti ile CHP'nin hemen hemen koalisyon içinde yaptığı, kampanyaların yarattığı göçmen düşmanlığının zehirli olduğunu fark Fark ederek mi söyledi bilmiyorum ama buna tabii ki verilmesi gereken yanıt o zaman göçmenlerle uğraşmamak lazım. Eğer sorun göçmenler değilse meseleyi hani göçmenler üzerinden çözmeye çalışmak doğru değil. Yani geri göndereceğiz gibi. Çünkü dediğin çok haklı. 1967 New York protokolü yani o Cenevre konvansiyonundan sonrasını hukuki çerçeveyi çizen bir diğer ikinci metinde de geri dönüş e, meselesi daha da detaylandırılıyor ve e, non refoulement diye tabir edilen yani eğer e, baskı e, ya da hayati tehlike e, koşulları ortadan kalkmadıysa hala hak ihlalleri devam edecekse gittiğinde bir mültecinin geri gönderilemeyeceği tarif ediliyor. Bizdeki işte yabancılar ve uluslararası koruma kanununda da böyle daha az detaylı hani maddeler olmakla beraber çok da hani şey değil buna bakılmıyor. Eee hakikaten savaş koşulları tam olarak ortadan kalktı mı? İnsanların evine ne oldu? Oradaki siyasi ortam ne? Hani gittiklerinde ne yaşayacaklar? Bunlar düşünülmüyor. Dolayısıyla zorla geri gönderme aslında bir siyasi baskı biçim aynı zamanda da e, e, şey zorla geri göç hani bir tür e, ne yazık ki vatandaşlık bağıyla bağ, bağ olmayanların aslında o devletin sahibi olarak kendini iddia eden e, koruma siyasi vesaire güçleri tarafından da e, dışarı atılması anlamına geliyor. Tabii ki böyle bir şeyi savunmamak gerekir. E, son derece tehlikeli fikirler. Şöyle olması gerekmez mi Canan? Yani şimdi insanlarda şu kaygı olabilir işte gelenlerin içerisinde teröristler Hı. olabilir ya da işte bizim e, ekonomik kaygılarımız var, işimiz elden Hı. gidecek falan e, bunu e, insanlarda böyle kaygılar oluşması normal ha, ya evet. da demografik e, yapımız bozulacak, biz bu kadar mülteciyi kaldırabilir miyiz? Hani muhalefetin Hı. burada iktidarı şuna davet etmesi gerekmez mi? Hani... Neden biz bu kadar mülteciyi doğru düzgün kayıt altına almıyoruz, aşılarını yapmıyoruz, işte araştırmalarını yapmıyoruz, kim gerçekten savaş suçlusu, kim gerçekten mülteci olmaya hak ediyor, buna ihtiyacı var. Ya da neden biz e, uluslararası bir planda çözülmesi gereken sorunu sadece Türkiye'ye hapseterek çözüyormuş gibi görünüyoruz para alarak diye. Hani muhalefetin niye sınırlar açmıyoruz? Bu herkesin sorunu. Bütün Birleşmiş Milletler'in sorumluyken, onları sorunu çözmeye davet etmek gerekirken demesi hmm. daha hani soldan ve daha insani bir sanki politik olur gibi geliyor bana. Evet ya bu şey söylemi hani içlerinde e, kimler var daha sıkı bir kontrol yapalım hani e, söylemi şeyde hani açıkçası dünyanın her yerinde Güney yani küresel güneyden e, ya da işte doğudan göç aldığında hani en en çok ifade edilen şeylerden bir tanesi oluyor değil mi hani acaba te, hani özellikle de İslamofobinin falan çok yükseldiği bir dönemde gelenlerden hangisi hani kim terörist kim güvenlik tehdidi aynı zamanda arz ediyor gibi hani sorular var. Tabii bu daha güvenlikçi bir hani yaklaşımı da getiriyor göç meselesine. Türkiye'ye aslında bakarsak e, şey Suriye sınırına bugün e, herhalde dünyanın en uzun duvarlarından bir tanesini örüyor hani yaklaşık böyle 800 kilometre falanlık e, kısmı hani neredeyse tamamlanmış şeye de e, İran sınırına da yaklaşık galiba e, yine 175 falan kilometresi tamamlanan e, yine uzun bir duvar örüyor ve acayip ciddi bir sınır güvenliği hani inşa etmeye çalışıyor e, bunun kendisi aslında problem Türkiye açık kapı siyaseti diye tarif edilen e, iç savaşın ilk başladığı dönemden 2 2013-2014'e kadar süren süreçteki politikasını zaten e, bir süredir değiştirdi. Yani son 5 yıldır falan daha farklı. Ama tabii ki düzensiz göç denilen şey. Yani özellikle kara sınırınız var ülkelerle. E, çok böyle şey e, e, ne derler hani gerçekten tam da işte duvarı bu yüzden örüyorlar zaten. E, çeşitli teknolojiler kullanılarak ancak engelleniyor. Ama bizim savunmamız gereken şey tabii duvar ör, daha fazla güvenlik Sağla, e, değil çünkü Türkiye'de bugün biz siyasi baskı ya da siyasi problem diye tarif ettiğimiz e, şeyi yaşıyoruz değil mi? Hani bir baskı var muhalefet üzerinde cezaevlerinde insanlar var e, sokakta eylem yapmak vesaire çok kolay değil. Ee, bir dizi problem yaşıyoruz. Kürt meselesinde bir sürü problem yaşıyoruz. Hani bu meselenin çözümünün ne dair çözülmemesine dair problemler yaşıyoruz. Şimdi son 5 yılda kaç Suriyeli mültecinin siyasi hani E, sebeplerle bu hani silah, güvenlik vesaire olabilir bir mesele içinde olduğunu gördük ki son yani manşetlerde esas okuduğumuz şey e, Suriyelilerin yaşadığı yerlere dönük hani toplu saldırılar oluyor. Dolayısıyla o kaygı hani bunların kaç tanesi terörist bunların kaçta bu kaygı aslında biraz üretilmiş fabrikasyon bir kaygı. Türkiye devleti herhalde Suriye meselesindeki siyasi taraftarlığını ve ona dair lojistik ve ne, ne tür hani dengeler içinde ise hani bunu mülteci meselesinden daha bağımsız okumak gerekiyor. Eğer öyle yapamazsak tabii çok ciddi bir arka plan şey yapalım hani taraması yapalım. İşte hani daha daha başka bir güvenlikçilik lazım, gerekiyor. Bu biraz böyle bana şey gelmiyor, çok olası gelmiyor. Afganistan'da şu an, niye hani 5 yıl önce değil de şimdi, niye 10 yıl... ...hani şu an kaçmakta olan insanlara hadi şey bir güvenlik testinden geçirelim bu insanları... ...argümanında ya orada hala yaşıyor ya da başka yerlere de taşındı, göç etti. Bugün Ankara'nın Suriyeli göç mültecileri en fazla barındıran ilçelerinden bir tanesi altında. Saldırılarda benim saldırılarda orada oldu zaten. Saldırılarda orada oldu. oldu, oldu. Öğlemler de Ve üretti bu... onu. Ha. Ve orası Türkiye'nin ucuz emek deposuydu. Yani biz, benim babamlar oraya göç ettiğinde e, şehirdeki tamirciler, çıraklar, mobilyacılar, garsonlar... ...hani bütün ucuz emek deposu orada oraya gelen göçmenlerden çıkarılırdı. Bugün Suriyeli mülteciler ucuz emek deposu. E, ve tabii ki bu, bu kimin işine geliyor? Bu en çok patronların işine geliyor. Dolayısıyla burada şey yok, Suriyeliler işimizi çalıyor değil... Patronlar aslında Suriyelilerin içinde bulunduğu durumu kullanıyor ve o yüzden bir ki savaşmamız gereken, mücadele etmemiz gereken Suriyelilere çalışma iznini işveren dolayımıyla veren. Ancak işveren başvuruyorsa, hani bunu sağlayan düzenlemeler yani bir nevi patronu koruyan hani düzenlemelerin kendisi orada bir e, evet bir çok, daha, süremiz çok az kaldı <gülüyor> evet kardeşim evet. ya beynemediğimiz şeyler kaldı aslında ben sana başka sorular da soracaktım ee, olmazsa daha ileriki programlarımızda seni yine konuk ederiz olur Peki, olur bari e, bu ekonomiyle ilgili şöyle bir şey vardı bir duvar yazısı vardı tam senin söylediğini ifade ediyor aslında bizi soyanlar Göçmen ve yoksul değil, vuralı ve zengin. Doğru. Çok doğru değil mi? Yani, evet. aynen. Çok, ben de görmüştüm o yazıyı ve tam olarak şey, ne kadar güzel özetliyor diye düşünmüştüm. Ya çok şöyle arttı. son sözlerini alabilirsem ben müzik anonsunu yaparak kapatacağım. Tamam. Senle bir, bir daha program yaparız. Çok su gibi aktı zaten program. Ay, ya, teşekkürler. Evet. Ben de çok memnun oldum. şey Öncelikle tekrar teşekkür edeyim beni davet ettiğin için. Daha sonra da yani Aşık Radyo dinleyicileri gerçekten bence Türkiye'de politik bir, bir dizime meselede iklim krizi mültecilik vesaire belli bir hani bilince de sahip bir dinleyici kitlesi. Bu, duya, bu dinleyici kitlesinin duyarlılığını hani çok önemsiyorum ben. Hepimiz Göçmeniz diye bir kampanyanın da ben bir parçasıyım Türkiye'de. Hepimiz Göçmeniz.org yani oraya da girip böyle insanlar iletişim bilgilerini bırakabilirler. E, ve şunu söyleyeyim en çok. Yani mültecilik meselesinde bu gerek iklim krizine iklim değişikliğine bağlı olarak olsun gerek savaşlar, e, çatışmalar gerek siyasi baskı e, üzerinde oluyor olsun. E, bizim hani dayanışmacı bir personel perspektifi büyütmemiz gerekiyor. Sadece sivil toplumculuk hani böyle yardım edelimden çok biraz da bu meseleyi siyasi olarak cesurca tartışabilecek aktivistlere çok ihtiyacımız var. Bu program böyle insanların da, insanların da sayısının artmasına vesile olur umarım. Tekrar teşekkürler. Biz teşekkür ederiz programa katıldığın için. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri programı Ortak Doğu grubundan mülteci makamıyla kapatıyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekoloji politik İnsanın ve yeryüzünün ahvali Hazırlayan ve sunan Erol Malçok